Ee, geçtiğimiz haftalarda 3 hafta arka arkaya gerlan ve sırasıyla ilgili dönemlerdeki tabi aristokrasi ve burjuvaziyi, son olarak da 3. bölümde büyük sermayenin e, 180 yıllık bir parfüm evini ele geçirmesinden bahsettikten sonra bir politik denge kurma ihtiyacını hissettim. Her ne kadar bu dengenin kendisi de dengesiz olsa bile bu hafta Sovyet dönemi parfümlerini inceleyeceğiz bakalım e, Sovyetler'deki yoldaşlar. Nasıl kokuyorlarmış Efendim Sovyetler'deki parfüm dünyasından bahsetmek için Öncelikle işi çarlık döneminden ele almamız gerekiyor e, zira 1917 Ekim'inden Gorbaçov dönemine kadar bu konuda yapılan tüm çalışmalar aslında Çar II Nikola döneminde ünlenmiş iki batılı parfümör ve girişimcinin attığı temeller üzerinde yürümüş. İki tane önemli üretim tesisi var Ekim devriminden sonra. E, biri 5 numaralı sabun ve parfüm fabrikası, diğeri 7 numaralı sabun ve parfüm fabrikası. 19. yüzyıl sonlarına doğru Atanas Broker isimli bir girişimci. Paris'te küçük bir parfümeri açar. Ancak o dönemde Piver veya Gerlan gibi şöhretlerle başa çıkmak kolay değildir. Broker işini yürütebilmek için önce Amerika'ya gider ama orada da sabun ve parfüm piyasasının tamamını neredeyse elinde tutan 1806, 1806 kuruluş tarihli Colgate'le mücadele etmesi gerekecektir. E, haliyle orada da başarılı olamaz ve köz köz memleketine geri döner Brokar. Kısmet oğlu Henry Brokara gülecektir. E, Rusya'da eğitim görmüş ve Rus kültürünü benimsemiş Belçikalı bir hanımla Charlotte Rev ile evlenir Henry. E, karısının peşinden Rusya'ya Moskova'ya gider. 1864 yılında Moskova'da bir sabun fabrikası kurar. E, Rusya o lükse aç aristokrasisi ve yeni Gelişmekte olan burcu vasisiyle bakir bir pazar görünümündedir. Nikolskaya Caddesi'nde açtığı fabrikada kitle pazarı için sabunlar ve diş tozları üretmeye başlar bakar. Düşük fiyatı ve kalitesiyle sabunları büyük sükse yapar. İnanılmaz satış rakamları yakalar. Satkarası sayesinde de şeyi çok iyi bilmektedir. Rus tüketicisinin ve kültürünün nabzını çok iyi tutabilmektedir. Birden şöhret haline gelir Rusya'da. E, tanıtım kampanyaları da çok akıllı ve mizahidir. E, posterlerindeki karakterler genellikle basit Rus köylüleri ya da mizahi çizimlerdir. E, slogan da gayet basittir. Ulusal sabununuz dediğim gibi çok böyle alt ve orta sınıfı hedefleyen ve bunda da çok başarılı olan bir yapısı var e, Brokar Fabrikası'nın. E, tabii ama buna olan talep de büyümesiyle beraber 19. yüzyıl sonuna geliniğinde Avrupa'nın en büyük sabun fabrikası olmuştur e, Brokar tesisleri. E, ben bu fabrikanın bir fotoğrafını gördüm internette. Inan Olunmaz büyüklükte gerçekten. E, kapladığı alanı tarif etmek için şöyle diyeyim. Bir ucuna Sultanahmet Camii'ni e, diğer ucuna da Gülhane'nin sirkeciye çıkışını koyun. Aradaki o bütün alan e, brokarın e, sabun ve parfüm fabrikası diyebilirsiniz. Başlangıç başarısıyla böyle oldukça güçlü bir gaz alan brokar daha yüksek kalitede ürünler de üretmeye başlar. Artık ürünlerine doğal esans yağları ve gliserin de ilave etmekte. Bu şekilde daha da yüksek bir tük. Tüketici profiline hitap etmektedir. E, bu süreçte tesise Gras kentindeki Ruhr ve Oğulları tesisinden tonlarca esans yağı gelmektedir. E, bu Gras'taki Ruhr ve Oğulları firması daha sonra şirket birleşmeleri sonucunda bugün e, daha önce bir programda bahsettiğim 5 büyük arama kimyasalı devinden biri olan Jivo'dan haline dönüşecektir. E, Broker'ın başarısı ve şöhreti sarayın da dikkatinden kaçmaz. Kısa sürede majesteleri çariçe Alexandra Fyodorovna aynı olmak üzere Çarlık Sarayı'na da ürün temin eder hale gelir. E, bu dönemde sabuna ilave olarak parfümlerde tabii Broker Fabrikası'nın ürün yerbazesinin içinde yer almaya başlamıştır. E, bu dev fabrika bünyesinde hem batıdan parfümörler çalışmakta hem de bu Batıdan gelen parfümörler tarafından mesleğe meraklı Ruslara parfümörlük sanatının ve koku dünyasının incelikleri öğretilmektedir. bu ithal parfümörlerden biri olan Agus michel. Kraznaya Moskova isimli bir parfüm yaratır. Kızıl Moskova demektir bu isim. Ancak kızıl kelimesi Rusya'da hem güzel hem de kızıl renk anlamına geldiği için e, politik döneme bağlı olarak ismin anlamı da tabii ki değişir. E, 1917 yılı Şubat'ında Rusya'da Çarlık devrilir. Yerine geçen hükümette Bolşeviklerin baskısına dayanamaz ve Ekim devrimiyle beraber ki aslında Kasım devrimidir bu bildiğiniz gibi takvim farkından dolayı genelde. Ekim Devrimi diye biliyoruz. İktidar Sovyetlere geçer. Eee Sovyetlere geçmesiyle birlikte asillerin ülkede kalanları dışarı kaçar. bankalardaki paralara el konur ve fabrikalar da devletleştirilir. Eee Brokar'ın dev sabun fabrikası da devletleştirilen fabrikalar arasındadır ve ismi Zamosoretski 5 numaralı sabun fabrikası adını alır. Bu isim daha sonra Novaya Zarya yani Kızıl Şafak'a dönüşecek. Tesis hayatına böyle devam edecektir. İkinci Dünya Savaşı sırasında fabrika Urallardaki Svedlovsk veya bildiğimiz adıyla Ekaterinburg'a nakledilecek. Burada da kendi üyesinden bir fabrika daha doğmasına sebep olacaktır ki bu yeni tesisin de ismi Kalina'dır. Broker Rusya'ya gelip sabun fabrikasını kurduğunda ülkedeki tek kozmetik fabrikası onunki değildir. Ondan önce 1843'te Alfons Rale Moskova'da Alphonse Rale ve Şerikleri sabun ve parfüm fabrikasını kurmuştur ve üretim yapmaktadır. Ancak Rale fabrikası daha çok pahalı pomadlar ve kokularda ihtisaslaşmıştır. E, Burakar'ı demin anlatmıştım. Daha çok ucuz sabun ve ucuz parfümler üretiyor. E, Rale fabrikasını Eduard Bo idare etmektedir. Eduard Bo aynı zamanda Ernest Bon'un da babasıdır. E, Ernest Bo daha sonra Chanel 5'i yaratan parfümör olarak ünlenecektir. Ve o dönemde ailenin Rusya'daki fabrikasında Baş parfümör olarak çalışmaktadır. Yani bakın nerelerden nerelere gidiliyor şu küçük e, parfüm dünyasında. Char, ve Madame Coco Chanel aynı adamın hayatında birinci dereceden rol oynayabiliyorlar. Ee, Ernest Bon'un Chanel macerasını başka bir programda anlatacağım. O program aynı zamanda Chanel 5 ile ilgili duyduğunuz ve inandığınız pek çok pazarlama efsanesinde sonu olacak tabii. Neyse biz Rusya'ya dönelim tekrar. Bir ilginçlik daha saptıyalım tam burada. Rale fabrikasının sahipler arasında ilerleyen tarihte büyük iş sadarı olan Gras Fransa orijini Antoine Cheris firması da vardır. Gras'ın en büyük firmalarından biri olan ve Koti efsanesinin de doğmasının yardımcılarından ve en büyük amillerinden biri olan bu aile tesisinin sahibi. Antoine Chiris'in torunu Yves de Chiris'tir. Bu ismi programımızı baştan beri takip eden dinleyicilerimiz e, hatırlayabilirler. Çünkü Moskova'daki Rale'nin ortağı Chiris'in torunu olan Yves de Chiris aynı zamanda çok yıllar sonra e, parfümör Olivier Cresp ile beraber Thierry Mugler için Angel parfümünü yaratan burundur. E, çok fazla isim çok fazla soyadı geçiyor ama umarım e, takip edebiliyorsunuzdur. Aile ve marka ilişkilerini. Korkmayın bu kadar isim sayıp sonra da Sabet Aybal adlılarda <gülüyor> girmeyeceğim. Evet efendim Rale Fabrikası Romanov Hanedanlığı'nın 300. yılı nedeniyle Bouquet de Catherine, Catarina'nın e, buketi diye bir parfüm yapar. Bu Chanel 5'teki Aldeit kullanımı ile ünlenen Ernest Bon'un aldehitlerde ilk parfüm denemesidir. E, bu daha önce de Napolyon'un buketi, Bouquet de Napoleon isimli bir parfüm yapmıştır. Ama çok satmasına rağmen bu parfüm hiçbir zaman... E, aynı tarihte Hubigan parfümü önce üretilen Kalköfleur gibi bir parfüm tarihinde dönüm noktası yaratan bir parfüm olamamıştır. E, buna hırslanan bu Kalköfleur'un başarısının sebebi olan aldehitleri kullanarak yeni parfümü Bouquet Catherine'i tasarlar. Bu sefer koku çok iyi olmuştur ama pazar uygun değildir. Erken davranmıştır ve satış çok düşük olur. Bu düşük satışla rağmen e, Bouquet Catherine formülü Ernest Bonn'un aklının bir köşesinde sabitlenecek bazı çok küçük değişikliklerle yıllar sonra karşımızda Chanel 5 olarak çıkacaktır. E, Bon'un çalıştığı Rale fabrikası da büyüyüp 1600 işçiye ulaşır. Bakın Brocard da çok büyük tesisti, Rale de çok büyük bir tesis. 1600 işçiye ulaşıyor. Tesiste elektrik bir asansör hatta bir de telefon vardır. E, o dönemler için inanılmaz şeyler tabii bunlar. Tabi bu aşamaya gelindiğinde Bolşevik devrim onu da rüzgarıyla savuracak ve fabrika devletleştirilecektir. Devrimden hemen önce dünyanın üçüncü büyük koku şirketidir Rale. Diğerleri demin anlattığım Sherry Fransa ve Colgate Amerika'dır. Devletleştirilen Rale fabrikası 7 numaralı sabun ve parfüm fabrikası adını alır. Yoldaşlar isimlendirme konusunda çok romantik davranmıyorlar başlarda gördüğünüz gibi. Ancak fabrikanın bu numaralı isim. Daha sonra Svoboda yani özgürlük ismiyle değiştirilir. Ee, Sovyetlerdeki tüm sabun ve kozmetik fabrikaları daha sonra bir ilkel iktisadi devlet teşekkülü diye de tanımlayabileceğimiz Zirkos işletmeleri bünyesinde birleştirilirler. Hatta bu iktisadi teşekkülü de bir de kısa isim verilir Teze. Ee, bu işletme holdingi bünyesindeki fabrikaların başına da Stalin'in çalışma arkadaşı ve dostu Yacheslav Mihailovic, Molotov'un eşi, ee, Molotov dediğim hani şu Molotov kokteyli ismini veren muhteremdan bahsediyorum. Ee, bu beyin eşi Polina Semyonova Zemzucina geçirilir. Ee, Molotov Rusça çekiç anlamına gelmektedir ve Vyacheslav için kendine uygun gördüğü bir lakaptır çekiç. E, Molotov 911'de o dönem illegal olarak bastırılan e, Pravda gazetesinin yazı kurulundayken aynı gazetenin editörü olan Stalin'le dostluğunu ilerletir ve koruması altına girer. Zaten yıllar sonra Kruçev başa geldiğinde ilk yapacağı işlerden biri. Molotov'u tasfiye etmek olacaktır. Bütün Stalin döneminin kalıntılarını tasfiye ederken. Molotov Stalin döneminde başbakanlığa kadar yükselir ve politbüro elbette yer alır. Tarımın kolektifleştirilmesi politikasını yürütür. Buna baş kaldıran yani küçük tokrap sahibi köylüler olan kulakları çalışma kamplarına yollar. Aynı zamanda Molotov-Ribbentrop baktı diye de anılan aslında Stalin-Hitler anlaşmasının Perde önündeki ismidir. Molotov'un karısının ismi Polina Semyonova Zemzucina'dır ve dediğim gibi bu hanım Sovyetler'deki bütün kozmetik üretim faaliyetlerinden sorumlu teze işletmesinin başkanlığına getirilir. Efendim burada bir müzik arası verelim konuda kopmayan bir müzik olsun bu dinleyelim sonra müziğimizi tanımadıysanız anons ederiz. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Kızıl Ordu Korosu'ndan enternasyoneli dinledik. E, konunun içeriğine uygun bir müzik olsun diye bunu seçtik. Kaldığımız yerden e, devam ediyoruz. E, Molotov'un eşinden bahsediyordum. Polina Semyonova. E, 98'de Bolşevikler'e katılmış ve propaganda komiseri olarak siyasi hayata atılmıştır Polina Semionova. Daha sonra Mikoyan önderliğinde gıda endüstrisi, daha sonra da balık endüstrisi alanlarında çalışmalar yapmış ve hatta politbüro adaylığına kadar yükselmiştir. Stalin'in karısı Aleluyeva ile yakın arkadaştır. Hatta Stalin'in onun Molotov'u olumsuz etkilediği konusundaki görüşlerine Aleluyeva destek alarak bir şekilde bir süre direnebilmiştir ama çok fazla da direnememiştir. Polina Semyonova döneminde Sovyetlerde parfüm üretimi devrim öncesi ürünlerinin yeniden isimlendirilerek lansmanı şeklinde devam etmiştir. Ancak Mikoyan önderliğindeki gıda endüstrisi kurumuna başkomiser olunca yerini Tatyana Maksimovna Morozova'ya bırakır. Tatyana Maksimovna Novaya Zarya yani Yeni Şafak olarak ismi değişen Brokar fabrikasına 17 yaşında sabun paketleyicisi olarak girmiş meslekten alaylı bir kozmetikçidir. E, 1937'de önce Yeni Şafak Sabun ve Kozmetik Fabrikası'nın direktörü ardından da Bayan Yoldaş Molotov'un yerine Teze'nin başkanı olur ee, Sovyet ekonomisinin ve toplumunun en büyük derdi o dev nüfusa asgari yaşam koşullarını sağlamakta karşılaşılan zorluklardır ancak Sovyet algı bazı detayları çok da önemsemez çünkü durumları 2. Dünya Savaşı koşullarıyla karşılaştırıldığında gene de iyidir ee, ana ihtiyaç maddeleri dışında küçüklükler tevazuyla kabul görür çoğunluğu e, basit zevklere sahip bir ulus olarak özellikle Ruslar e, Rusya'da üretilmiş şeylerden memnun olmaktadırlar milli ürünlerden zira birkaç yıl öncesinde bu bile mümkün değildir ee, Nova Yazarya fabrikalarında üretilen e, Kızıl Moskova yani Krasnaya Moskova bu anlamda o jenerasyon için oldukça tercih edilen ve beğenilen bir parfümdür zaten fazla da seçenek yoktur daha başka Krasnaya Moskova biz Rus parfümünden beklenen her şeye sahiptir karmaşıktır dolgun gövdelidir Zengin bir kokusu vardır ve soğuk bir ülkede moda olabilecek bir parfüm için biraz fazlaca sıcaktır. E, teknik olarak tamamen sentetiklerden üretilmiş bir parfümdür Çünkü eğer zaten sentetiklerle bir koku üretilebiliyorsa neden bu burjuva kokan alışkanlık için Fransa'dan e, veya dünyanın başka yerlerinden pahalı doğal esans yağları getirilsindir. E, bir ulusun belliğinde bir dönem e, ve bir rejimle bu kadar özdeşleşebilen başka bir parfüm. Yoktur sanıyorum çünkü bugün bile e, hala gittiğinizde hala da satılıyor zaten Kraznaya Moskva e, ancak geçmiş jenerasyon veya bugünkü jenerasyon e, büyüklerinin kullanmış olduğunu çok net bir şekilde hatırladıkları bir parfümdür. Bazılarına göre Kraznaya Moskva Broker'ın e, Le Bouquet Preferé L'Imperatrice yani İmparatoriçe'nin favori kokusu ismiyle 1913'te üretilmiş bir parfümünün yeni rejimce yeniden adlandırılmasından ibarettir. E, klasik bir florel şip parfümdür. E, serin bir üst nota, bergamot, kişniş, portakal, çiçeği ve haldehitlerle bir açılış yapar. Kokunun kalbinde karanfil, gül, yasemin ve ylang, -ylang vardır. E, dip nodalarda ise iris ve tonka fasulyesiyle Odunumsu, bazamik bir hava taşır. Ee, dediğim gibi yalnız bütün bu doğal malzemeleri sayıyorum. Ama bugünün pazarlamacıları nasıl bir sürü doğal isim sayıyorlarsa ve o isimlerin gerisinde sentetikler yatıyorsa e, Krasnaya Moskova için de bunu lütfen bu şekilde düşünün. Çünkü tamamı sentetik olarak üretilmiş, sentetik malzemelerden üretilmiş e, bir parfümdür. E, zamanının baharatlı floral parfümlerine tam bir örnektir. Serin, neredeyse metalik notaları, sıcak çiçek ve pudralı. Ağaç akorlarıyla birleştirir. Cilt üzerindeki organik gelişim süreci yani o tepe notadan o kalp notaya geçişi oradan bazı notalara geçişi tek kelimeyle harikadır. Hem parfüm hem de diğer daha seyreltilmiş versiyonları demiştim şu anda e, halen Rusya'da satılmaktadır. E, sonuçta şunu belirtmeliyim ki bugün koşullarıyla değerlendirdiğimizde Krasnaya Moskova ağır bir kokudur. O limonumsu kişniş notaları ağır karanfil notalarına geçiş yaptığında... Bir de hafiften pudramsı bir hava kazanır bazı notalarda zaten kendi başlarına serinle sıcak arasında gidip gelmektedir e, orta yaşların üzerinde dediğim gibi herhangi bir ruhsa bunu koklatsanız muhtemelen Komzomol günlerinde gelen eğitmen hanımları hatırlayacaktır. Komzomol Genç Öncü Teşkilatı biliyorsunuz. Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin gençlik kolları gibi çalışan Genç Öncü Teşkilatı. Krasnaya Moskova dışında o dönemde başka 3-5 tane parfüm daha var Sovyetler'de üretilen. Bunlardan bir tanesi mesela Krasnimak. Ee, kızıl gelincik, ee, kızıl gelincik deyince Kenzov'la kind of karıştırmayın bunu yani şişenin içinde o gelinciği gördüğünüz. Ee, Ekim devriminin 10. yılını kutlamak üzere 1927'de üretilmiş bir parfümdür Krasnimak. İsmini Mikhail Kurilko tarafından öyküsü ve Reinhold Glier tarafından bestesi yazılan e, aynı isimli ilk modern Sovyet balesinden almıştır. Orkide akoru etrafında inşa edilmiştir. Yani bu da e, sentetik karşılığını düşündüğümüzde bol miktarda amelis salisilat içeren bir parfümdür demektir. Çiçeksi bir fujerdir aile olarak. 70'lere kadar üretimde kalmıştır Kraznimak. E, ismindeki kızıl kelimesi dışında Rus olan hiçbir yanı yoktur diyebiliriz. Benzerleri 1910'dan bile önce pek çok ülkede üretilmiştir. Büyük bir tesadüf olarak ondan bir yıl önce Roger Gale Fransa'da Pavot d'Arjan gümüş gelincik isimli bir parfüm çıkarmış. Bu gümüş beyaz parfüme bir yıl sonra da Moskova'dan kızıl bir cevap gelmekte gecikmemiştir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hem şişesi hem de formülü tamamen değişen Krasnimak yani kızıl gelincik. Sadece Sovyetlerde parfüm olarak satılmakla kalmamış. Ayrıca savaş sonrası kardeş ülke Romanya'daki ilk parfüm fabrikasına Makul Rochu isim annesi de olmuştur. Çünkü o fabrikanın ismi yani Makul Rochu da Romanya'da kızıl gelincik demektir. Bunlardan başka Beyaz Akasya, Şipr ve çok sonraları 70'lerde üretilen Gümüş Müge sayabileceğim diğer Sovyet parfümleri. Zaten daha da fazla çeşit beklemeyin. Sonuçta devlet tarafından ismi numarayla anılan fabrikalarda üretilen. Parfümlerden bahsediyoruz. Bu saydıklarımdan Şipr daha üst düzey için üretilmiş ve daha kompleks yapıya sahip bir parfüm. Şipr parfüm ailesini geçen hafta size anlatmıştım ya da evvelki hafta. O nedenle tekrar etmiyorum. Sovyet şifri de egzotik hafiften çiçeksi ve sandal ağacı hakimiyetinde bir koku. Daha seçkin beylere hitap eden şifre dışındakileri hanımlar için düşünürseniz erkekler için bir ikinci seçenek daha var. Daha ucuz bir seçenek. Üçü bir arada. Troynoy isimli bir başka parfüm var. Söylentilere göre üçü bir arada. Aslında 18. yüzyılda özellikle Napolyon'un emri üzerine dezenfektan olarak üretilmiş bir parfümdür. Dezenfektan deyince kafanız karışmasın. Çünkü o dönem pek çok hastalıktan kokular sayesinde kurtulunacağı düşünülüyor ve bunların pek çoğu da sadece koklanmak için değil tabii içilebiliyor da. Ee, uzun lafın kısası tazelik veren hijyenik ve terapötik yani tedavi edici bir kokuymuş bu üçü bir arada. Orijinalinin üzerindeki etikette gençler 20-30 büyükler 50-60 damlayı su veya şarapla seralterek içmelidir ibaresinde taşırmış bu ibareden haberleri vardı veya yoktu bilinen bir gerçek üçü bir aradanın yüksek alkol seviyesi yüksek alkol oranı nedeniyle Rus alkolikleri tarafından efsanevi bir şekilde tercih edildiği ve vodkanın yasaklandığı veya bulunamadığı dönemlerde e, bu parfümle satın alarak içilmekte oldu. Her iki her kok kokusu da bizler gibi güncel koku endüstrisinin seçenekleri arasında şımarmış diyebileceğim tüketicilere göre oldukça ağır kalıyor tabi. Her ikisinde de yoğun kökler çamı ve mis kullanılmış. Bu anlamda tatlılıkla kafirumsu kokuların bir araya geçmiş halleri de diyebiliriz. E, bu kokuların bir araya gelmesi neye benzer dersek e, hafif sinek zavar ilaçları andırabilir böyle bir beraberlik bugün çağrışım yapması için söylüyorum. E, ne yazık ki ben de bu yorumları yazılı bilgilere dayanarak yapıyorum. Bu parfümlerin asıllarını koklama şansım olmadı. Zaten olsaydı da bu iki erkek kopusundan ziyade o bir Rus parfüm efsanesi haline gelmiş Krasna'ya Moskova'yı koklamak isterdim tabii ki. Kısmet belki bir gün düşer bir yerden koklayabiliriz. Bir de öyle yorum yaparız üzerine bu Sovyet kokusunun. Bunun dışında birkaç parfüm daha belki ya var ya yok Sovyetler tarafından üretilen çok fazla kayıtlara ulaşma imkanı da kolay değil tabi. Ilave olarak parfüm niyetinde satılan birkaç tane de floral akor var işte Yasemin'di, Mimozo'ydı vesaire vesaire gibi. Ancak bunlar tabi parfüm ismi verilmesine rağmen. Ee, Gerlan'ın programında bahsetmiş olduğum aqua, Alegoriyalar gibi tam parfüm değiller, geliştirilmiş akorlar olarak karşımıza çıkıyorlar. Ee, bu haftaki programın sonuna geldik. Haftaya e, kaldığımız yerden devam edik. Sovyet parfümleri e, konusunu e, bitireceğiz. Ee, soru, öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresimizi veriyorum. Kokuprogrami.com ee, Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.